Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radyo'dasınız ben Can Tombil Ben Yüce Sormaz. Ben de Ömer Madre. Aynı zamanda desteği için destekçimiz Ruhsar Çetin da teşekkür ederiz. Ee, yeni program, yeni yayın döneminin ilk programı ufak bir değişiklik var. Ben programa tekrar geri döndüm. Programcımız eski programcımız artık Özgecan Kara'da da e, kısa bir ara verdi. Ona da buradan teşekkürler e, edelim, teşekkür edelim e, ve başarılar dileyelim. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, şimdi özellikle iklim meselesi acayip bir şekilde gündemde. Daha önce geçen ay çıkmış bir araştırmayı biraz geç olarak bir ay sonra keşfettim ama... ...2050'ye gelene kadar insanların ortadan kalkabilmesi küçük bir ihtimal olmakla beraber... var deniyor. Bu Scripps Institute of Oceanography'den çıkmış bir şey. Eylül ortasında yayınlanmış bir şey. Yani bir ay kadar önce bir kapsamlı araştırma e, ve e, yani e, antropojenik denilen insan kaynaklı yani fosil yakıtların yakılmasından kaynaklanan iklim yıkımının Bayağı e, insanlar için, insanların hayatta kalabilmesi için insanlığın egzistansiyel, e, varoluşsal var bir tehdit olduğunu söylüyor. Ne demek? İki yeni klasifikasyon getirmiş, yeni tanım getirmiş. Bir tanesi katastrofik deniyor. Yani e, felaket şey olarak insanlığın artık adapte olmak için yeni koşullara yani sıcak ve yalnız sıcak değil tabi sıcaklığın artması değil nehirlerin suların yükselmesi asitlenmesi ve kuraklık gibi ve yaban hayatının <gülüyor> ciddi şekilde biçilmesi gibi sorunlara karşı adapte olması buna çok zor bir iş ve felaketsel deniyor İkincisi de bu varoluşsal kelimesinin de açıklanması var ...o da e, adapte de olamayabilir, uyamayabilir deniyor. Yani. Bilim insanları bunu artık altıncı yok oluş demeye başladılar Hı. ve bunun başladığını söylüyorlar. Çok da haksız sayılmazlar. Yine yeni bir araştırma, e, böcekler üzerine yapılan evet. bir araştırma. E, i̇şte Panama'da 19 tane tropik ağaç, aynı türden ağaç üzerinde yaptıkları bir araştırmada... 1200 tane yeni tür buluyorlar ee, sadece küçük bir alanda ama şöyle bir sıkıntı var. Biz henüz daha bunları bulamadan bir kaybetmek üzereyiz. Evet. Yani insan ve iklim baskısı nedeniyle çok ciddi bir tehlike söz konusu. Ee, Almanya mesela 3'te 1'ini e, 1890'lardan bu yana e, böceklerin üçte birini yaklaşık kaybetmiş durumda. İngiltere yine e, 1970'lerde bunun farkına varıyorlar. İnanılmaz derecede böceklerin sayısı azalıyor. Böceklerin sayısının azalmasıyla birlikte kuşların sayısı azalıyor. Bunlarla birlikte de hayat kalitesinin azaldığını fark ediyorlar. Çünkü bütün bu canlıların azalması aynı zamanda eee Yemekte daha fazla ilaç yemeleri demek, daha fazla zehri solumaları anlamına geliyor. Bu çok ciddi bir problem ülkemizde de özellikle son zamanlarda bununla ilgili acayip emareler var. Mesela Karadeniz bölgesini şu anda bir böcek esir almış durumda. Nem ve yağışı sevdiği için orada. sadece o böcek ve iklim değişikliğinin Karadeniz'e etkisi de bu olacak. Nemi ve yağışı daha fazla arttıracak. Aynı şekilde bu böcek yani bir yandan böcekler azalırken bir yandan da dengeyi bozunca bazıları da çok fazla artıyorlar. Ar yani Vampir zarar kelebek olacak. mi? En sonundan bahsediyoruz. Evet evet. Yani. evet. Ee, sadece orada değil. E, bundan bir ay önce Birleşmiş Milletler toplantısında konuşmuştum yetkililerle. Geçen yıl yaklaşık arılarımızın ki o da bir böcek ...yüzde kırkını kaybetmişiz. %40, bir yıl içinde. Yüzde kırkı yok olmuş. Hayalın bir miktar yani. Şunu söylüyorlar, çiçekler daha kuzeye çıkmaya başlamış. Ee, ve yıllardır Marmaris civarında e, bulunan kovanların... E, ...artık orada bulunma mevsimi değişmeye başlamış. Yani çiçekleri <gülüyor> takip ederek onlar da daha kuzeye doğru çıkmaya başlamışlar. <gülüyor> ve... E, Doğada bütün çiçeklerin ve meyvelerin tozlaşmasını sağlayan da bu böcekler. Yani bunlar olmadığı bir dünyada bizim de çok fazla doğadan bir şey elde etmemiz mümkün olmayacak ne Var, yazık yaban ki. Yaban hayatı yani çiçekler ve bitkiler Tabii. De çoğalamayacak. Beyşehir ormanlarında da Manosların hemen altında mesela... Keseli orman böceği inanılmaz derecede artmış durumda. Hani dumansız yangın deriz ya, çamlardan böyle bir pamuk gibi bir şey sarkıyor. Evet. Ağaçları öldüren bir şeydir o ve inanılmaz derecede şu anda bir ormanı bitiriyor o böcekler de orada. Nerede? Beyşehir'de. Beyşehir'de ama Onslan eteğinde. Evet, yine senin dikkatimi çektiğim bir şeydi. Bu işte kırmızı orman, Avrupa kırmızı orman karıncası. fundan bahseden bir şey Yeşil Gazete'nin haberinde. Evet. Avrupa Birliği Edirne Bilgi Merkezi ve Trakya Üniversitesi ortaklığında bir panelde ortaya gelmiş Yeşil Gazete'de yazıldığına göre Edirne Gazetesi'nden bir alıntı bu. Ve sunum bir sunum yapmış Profesör Yılmaz Tepe. Avrupa'da e, bu Avrupa kırmızı orman karıncasının Türkiye'deki varlığı tehlike altında e, demiş. Bu önümüzdeki 15 yıl sonra artık bu türü bir daha görmeyeceğiz. E, mümkün görmemiz mümkün olamayacak diyor. Dehşet verici bir şey ve sadece Türkiye'ye ve Trakya'ya özgü bir türmüş bu. Evet. E, Çok acayip yani. ki yakın zamanda da oluyor böyle şeyler Panama demişken benim aklıma geldi The Six Extinction diye bir kitap vardı Elizabeth Col Colbert Colbert'in evet. orada Panama'daki altın Panama'daki altın, Panama'daki altın e, kurbağalarını yanlış hatırlamıyorsam Panama'daki altın kurbağalarının nasıl insanların gözleri önünde yavaş yavaş aslında yavaş yavaş da değil. Panama mı, gayet Costa hızlı. Panama'yı hatırlıyorum ben. Oradaki yok oluşu anlatıyordu. Gö i̇nsanların gözleri önünde gerçekleşen bir Ee, yok oluşun içerisindeyiz şu anda. Diye Biz, anlatıyordu Colbert. Bizdeki kurbağa türlerinde yaklaşık üçte ikisi yok olma tehlikesiyle karşı karşıya ve büyük bölümü kırmızı listede e, bunun en önemli nedenleri de izlediğimiz yanlış su politikaları. E, bunlar daha başlarında küçük sulak alanlarda, küçük derelerde e, üreyen ve yaşamını devam ettiren canlılar. E, ancak Ne var ki e, buraların kurumasıyla beraber bu hayvanların yaşam alanı da tamamen yok oluyor. Ve yok olma e, tehlikesini ciddi anlamda hisseden e, canlı türlerinden bir tanesi. Latin Amerikadakilerin de kurbağaların 3'te 2'si Amazon'da dahil buna yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Onun nedeni de buradan giden bir bakteri. Evet, şimdi... <gülüyor> Evet. invaziv yani saldırı şey istilacı türler. Şimdi bu şeye iki dakika dönelim. Çok uh, dehşet verici küçücük bir haber bu Edirne Gazetesi'nde ama okudukça insanın gözleri büyüyor. Yani sadece Türkiye'ye ve onun da Trakya'sına özgü bir türmüş ve insan faktörüne bağlı olarak yok edildiğini görüyoruz demiş. Yani ilk, herhalde iklim değişikliğinin de rolü vardır tam yazmıyor bunu ama bir ekosistem mühendisi diye adlandırılıyor tırnak içinde çok sayıda tırtıl ve zararlı böceği yani başka şeyler için gıda ürünleri için zararlı e, böceği yiyor yani 8 yuva bulmuşlar Edirne'de normalde 10 bin yuva olması gerekiyormuş 8'e Yani bu yok oluş demek. Çok acı. Evet çok acayip yani. Meşe ormanlarının özellikle bulunduğu yerde yaşıyormuş. Ve zararlı böcek türlerini yiyip biyolojik mücadele ajanı olarak adlandırılarak Avrupa'da kullanılıyormuş. Yani ilaç yerine Böyle bir biyolojik mücadele tabii simbiyoz mesela. Bir de onların şöyle bir fonksiyonu da var Ömer abi. Bunu karınca, özellikle karıncalar ve böcekler toprak altını resmen sürüyorlar. Evet. Toprağın havalanması. Solucanlar gibi. Aynen e, havalanması ve e, oradaki ürünün yetişmesi için çok uygun bir ortam sağlıyorlar. Bunların o toprak altından gitmesi demek aynı zamanda daha fazla ilaç yememiz anlamına geliyor. Çünkü o ayakta tutmanın başka yolunu bilmiyor insanlık evet. şu anda maalesef. Yani bu tam bir kuyruğunu yiyen evet. pozitif geri besleme dedikleri Aynen. hikaye artı geri besleme. Yani arı, karıncalar ve arılar ekosistemden çıkarsa dünyada yaşam biter. Zaten bu tür İngiltere'de tamamen yok olmuş. Kanunla korunan bazı ülkeler var Almanya, Hollanda, Macaristan... Balkanlarda da büyük düşüşler varmış. Yani Türkiye'nin de bir proje düşünüyoruz diyorlar. Ama inşallah geç kalınmamıştır. Bu evet. Çok kaygı verici bir Gıda şey. açısından da bir diğer taraftan kısıtlanmış durumda galiba insan türü. En son Gazete Karınca'nın haberinde onlar da The Guardian'dan çevirdikleri makale üzerinden anlatıyorlar bu durumu. Dünyadaki gıdanın dörtte üçü sadece 12 mahsul ve beş hayvan çeşidi üzerinden evet. sağlanıyormuş. Evet. Büyük bir evet. kısıtlılık içerisinde bu türlerden bir tanesinin 12 iki birinin Çeşitli hastalıklar yüzünden ya da iklim değişikliği yüzünden yok olduğunu düşünün. Ve yavaş yavaş tek mahsule indiğini düşünün. Sonunda o da gidiyor. Mesela. Evet yani şey de çok acayip. Çünkü mesela bu Guardian'da çıkan büyük böcek ekosistemindeki çöküş insanlar yüzünden çok büyük ölçüde insanlar yüzünden çöküşe uğruyor. Ve tam bir felaket kıyamet hatta böcek kıyamet diyebiliriz. Yani milyon, yüz milyonlarca yıldan beri okyanuslar dışında bütün habitatlarda, bütün ortamlarda yaşamayı başarmış. Şimdi bir tek, yani benzersiz yaşam tarihi açısından, ekoloji tarihi açısından benzeri olmayan bir başarı. Şimdi onların ortadan kalkması tam anlamıyla bir çöküşü ifade ediyor başarısızlığın ta kendisi. Çok fazla insan da bunu dile getiriyor. Mesela Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şimsi Bayraktar'ın 2050'de dünya nüfusunu beslemek için şimdikinin %60'dan daha fazlası gıda üretmek zorunda kalacağına dair bir açıklaması vardı geçtiğimiz hafta. Bir diğer taraftan da İstanbul Teknik Üniversitesi bunun tam zıttı olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Miktat Kadıoğlu'nun bizim eski programcılarımızdan. Türkiye'de iklim değişikliği ve tarımda sürdürülebilirlik raporunun açıklaması vardı. Burada da yine aynı tarihte. 2050'den yani dünyanın nüfusunun %60 daha fazla e, gıdaya ihtiyacı olduğu, olacağını söylenen tarihte 2050'den itibaren kış aylarında 250 ve 300 milimetreye varacak olan azalmalar yüzünden Ege ve Akdeniz kıyılarında, Güneydoğu ve Doğu bölgelerinde yağış eksikliği yani kuraklık yaşanmasının öngörüldüğünü söylemesi vardı. Bir diğer taraftan nüfus artacak, gıda ihtiyacı daha fazla olacak. Bir diğer taraftan da kuraklık da artacak ve daha az mahsul ortaya çıkacak. Ekosistemin kapasitesinde yok ediyoruz biz buna karşı her geçen gün biraz daha. Buradaki çok temel problemlerden bir tanesi şu. Bu bilim insanlarının altıncı yok oluşun içindeyiz ve bu sizi biraz önce sizin söylediğiniz ...2050 yılında insanlık önemli ölçüde zarar görebilir dediğiniz konu... ...belki de yok olabilir diyorlar, yok o, ya. %5 he. gibi çok küçük bir ihtimal diyor ama... Yani. ...şimdi <gülüyor> insanlar bunları riske. biraz hafife alıyor olabilirler ama hiç öyle değil. Evet çok kötü dönemlerden geçtik biz, ısıma dönemleri, soğuma dönemleri... ...yani tüm Avrupa'nın tamamen bu olduğu dönemler atlatıldı... Akdeniz'in neredeyse tamamen kuruduğu dönemler atlatıldı ama bunlar yüz binlerce, on binlerce yıl sürede bir adaptasyonla atlatıldı. Şimdi bahsettiğim şey toru topu 100 yıllık bir, 200 yıllık bir değişimden, sanayi e, devrinin başlamasından bu yana ve hiçbir canlı adapte olamıyor bu kadar hızlı bir değişikliğe. İnsanın da olabileceğini çok zannetmiyorum. Koşullar evet. ekstrem şekilde değişirse çok ciddi anlamda o %5'lik e, dilim artabilir evet, diye yani düşünüyorum. Hala, e, bir de son 40 yıl içinde mesela. ...çok yükselen bir, aksalere olan bir e, yok oluştan bahsediyoruz ayrıca. Yani... E, bunun somut etkileri artık insanın insanla ilişkisinde de görülmeye başladı. Yani sadece işte e, böceklerin ekosisteminin çöktüğünden bahsetmek söz konusu değil... ...Birleşmiş Milletler artık Suriye'deki, Mısır'daki iç karışıklıklarının bir nedenin de... ...iklim değişikliği olduğunu yazıyor ve raporlarına koyuyor bunu. Yani insanlar kırsalda ekip biçemeyince, hayatını idame ettiremeyince şehirlere göç etmek zorunda kalıyorlar. Sosyal uyumsuzluk ve çatışmalara açık bir ortam oluşuyor orada. Çünkü sistemler onları entegre etmeye yetmiyor. Ve bu hoşnutsuzluk üzerine yükseliyor biraz oradaki isyanlar ve kargaşa. Bu kargaşalardan sonra ortaya, çıkacak, ortaya çıkan savaş durumlarıyla da alakalı bir açıklama yaptı Birleşmiş Milletler. En son açlıktan öldürmek evet. savaş suçudur dedi. Çok net ve basit bir şekilde Birleşmiş Milletler savaş ve kriz bölgelerinde insanların açlıktan öldürmenin savaş suçu olarak cezalandırması gerektiğini açıklamasını yaptı. Bunu yapan da Hilal El var. Birleşmiş Milletler Gıda Hakkı Röportörü tarafından yapılan açıklamada söyledi bunu. Çatışma bölgelerindeki ölümlerin büyük çoğunluğunun açlık ve hastalık kaynaklı olduğuna dikkat çekildi çekilmiş. Yani şöyle sizin söylediğiniz üzerinden tekrardan geri dönecek olursak açlık ve kıtlık yüzünden insanlar... başka bölgelere göç ediyor. Suriye'de, Yemen'de, Mısır'da olduğu gibi bunun sebebiyle sosyal karışıklık ortaya çıkıyor. Ardından iç savaşa doğru evriliyor bu durum. İç savaşta da yine aynı durum üzerinden döngü tamamlanıyor. Bu sefer insanlar açlıkla tehdit ediliyor ve aynı zamanda açlıkla öldürülüyorlar. Birleşmiş Milletler de bunu savaş suçu olmasını istiyor şimdi. Şimdi çok acayip şeyler de var. Mesela bir çok çarpıcı bir bilgi de barajların depremlere <gülüyor> depremleri tetiklediği ve şiddetlendirdiği yolunda da bir geniş çaplı bir araştırmadan da bahsediyorlar. Ya Mesela bu Harvey kasırgası Houston'da, Texas'ta olan iki santim iki santim bastırmış yeryüzü kabuğunu. Nasıl? İnanılmaz bir su kütlesi tabii. <gülüyor> evet, yani 275 trilyon Ha, diyor işte bunun yarısı olarak kilo olarak şey yapacağız. <gülüyor> yani 150 130 trilyon kiloton. Bu yani... barajları bugün gün enine boyuna konuşmamız lazım. Türkiye'de büyük yaradır bu barajlar. Ee, mesela iklim değişikliği açısından da biz yıllarca hani sanki barajlar karbondioksit salmıyor ve iklime dost bir enerji üretim modeli gibi düşünülüyordu ama Bu böyle değil yani son dönemde yapılan özellikle araştırmalar baraj nedeniyle o bar su kaplayan yatakta çürüyen bitkilerin e, havaya saldığı azotun aslında karbondan 25 kat daha etkili etkili. ...olduğu ısıyı tutma konusunda... E, ...ama daha az süre atmosferde asılı kaldığı evet. yönünde. İsterseniz rapor, rakam da verebilirim... ...İnsan Kaynaklı Deprem Veri Tabanı... ...Highquake diye bir e, şey varmış... E, ...yapı varmış... ...bu 4 Ekim tarihli raporuna göre bu e, kurumun... ...son 150 yılda yaklaşık 730 farklı bölgede... insan Kaynaklı Depremler meydana gelmiş... Son 10 yılda 108 bölgede tespit edilen insan kaynaklı depremlerin en şiddetlisi 5.8 büyüklüğünde olmuş. Bu depremlerin %37'si madencilik çalışmaları nedeniyle %23'ü ise biraz öncesinde söylediğiniz barajda sıkışan suyun oluşturduğu basınçtan kaynaklanmış. Ben de bir şey ekleyeyim. O da yeni bir araştırma. Fracking de var aynı evet. zamanda bunun içinde. Bir de doğrudan doğruya barajlardan depremleri arttırıcı bir şey var. Çünkü e, yani eriyen buzullar... susuz bırakıyor şehirleri. Onun üzerine baraj kuruyorlar tabii büyük. Ama genellikle fay hatları üzerinde kuruluyor. Ee, normal bir şey yani. Hı -hı. Burada ve dolayısıyla fay hattını da, fayı da böyle kayganlaştırıyor diyor. Lubrikasyon yapıyor diyor ve bu bir yeni bir araştırma bu da. İşte rezervörleri doldurdukça barajları ...tabandaki... ...barajın tabanındaki... su şey... ...zemin... ...su baskısı zemini zorluyor... ...ve çatlaklar... ...daha da... ...başka depremlere yol açıyor... Çin'in Sinçoğan bölgesinde... ...2008 yılında meydana gelen büyük bir deprem vardı hatırlarsınız... ...burada da şüphelerde... ...şüphelenen noktalar arasında... 320 milyon tonu bulan sudan kaynaklanmış olabileceği iddiası evet. ortaya atılmış ki orada da büyük bir su rezervi varmış. Zip, zipping bu rezervi e, toplanan. Bunlarla şey yani biterken bir de şeyi söylemek lazım. İyi bir haberle e, bahre çıkalım. Şimdi Büyük bankaların toplantısı var. E, Washington'da. Ve aynı zamanda da, yani pardon Brezilya'da toplanıyor ama Washington'da da çok büyük bir gösteri yapılmış yani 90 dünyanın belli başlı bankalarının e, Brezilya'da e, Pazartesi toplantısı başlamış yerliler ve iklim aktivistleri de üç günlük bir dive globe hareketi yani e, yeryüzünün bütün şeyden yatırımlardan bankaları çekmeleri fosil yakıt yatırımlarından çekmeleri için kömüre hiçbir şeye yatırım yapamazsınız. kömür ve petrol gibi ölmekte olan endüstrilere değil doğrudan doğruya yenilenebilir enerji projelerine yatırım yatırım yapmalısınız rüzgar güneş gibi diyorlar ve e, şey de bunu bizi bankaların bize dinlemesi ahlaki sorumluluklarıdır demişler. İlginç bir e, güzelmiş. Şey. Bununla bağlantılı güzel bir haber de ben vereyim. E, gene geçen hafta Guardian'da yayınlanmış bir yazıydı bu da. Ee, Trump e, özellikle fosil yakıtları sümbahse edip bu işi devam ettirme eğiliminde olmasına rağmen 2008 evet. yılında ABD'nin kısımda e, Kömürden ürettiği enerjinin oranı %51 iken e, geçen yıl sonu itibariyle %35'e düşmüş durumda. Ve birçoğu da bir dönüşüm yapmak için önümüzdeki dönemde hazırlık yapıyor kömür santralleri Amerika'da. Bu da Trump'a rağmen güzel bir haber <gülüyor> olumlu. Mücadele sonuç veriyor tabii her evet. zaman. Peki bitiriyoruz. Bitirirken de bugün çalamadık. Ne açık gazetede ne de bu programda çalabildik. Gilbert Beko şansın üstadı. Onun Oranj adlı parçasını çalacaktık. Çalamıyoruz. Ama yarın Beko üzerinden gün boyu ve hafta boyu devam etmeyi istiyoruz. Şimdilik burada bitiriyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.